Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve salamu ala Resulullah Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Ve memvala Ama bat İnşallah bu hafta Fecir suresinden kaldığımız yerden tefsire devam edeceğiz Fecir suresi Mekki bir sure Ve 30 ayetten müteşekkil bir sure Fecir zaten Arapça lügat manası itibariyle sabahın ilk ışık vakti. Yani güneşin ilk doğmaya yakın olan vaktin adıdır. Zaten surede bu ismi ilk ayetteki bu ifadeden almıştır. Vel fecri, Allah biliyorsunuz defalarca da de anlattık Celle Celaluhu. Yarattığı şeylerin üzerine yemin eder. Burada da etmiş, vel fecri sabahın o ilk ışıklarına yemin olsun ki müfessirlerden, yani çoğunluğun, cumhurun görüşü bu. Yani Allah sabahın ilk ışıklarına yemin ediyor. Aşri, o on geceye de yemin olsun ki. O on gece nedir? İşte burada birçok tefsir gelmiş. Gerek İbn Abbas ve talebelerinden farklı yorumlar, gerek İbni Mesud radıyallahu anhu ve talebelerinden farklı yorumlar gelmiş ama e, burada râcih olan ve en isabetli olan görüş Zilhicce'nin Zilhicce'nin 10 günü, ilk 10 günü yani Kurban Bayramı'nın olduğu o ilk 10 gün olarak ifade edilmiş müfessirlerin cumhuru tarafından. Bunu destekleyen işte sünen sahiplerinin rivayet ettiği bazı sahih senetli hadisler var. Bunlara dayanarak e, tefsir alimleri o 10 gecenin Zilhicce'nin 10 günü olduğunu söylemişler. Bazıları Ramazan'ın son 10 gecesi yani itikafa kapanılan Kadir Gecesi'nin arandığı son 10 gece olduğunu beyan etmişler. Tabi dediğimiz gibi yani en sağlam, en kuvvetli, en sahih olan görüş e, zilhiccenin ilk 10 gününün olmasıdır. Bununla alakalı olarak İmam Ahmed'in müsnedinde şöyle bir hadis geçer. Ee, Allah Azze ve Celle ve en sevimli olan amel zilhiccedeki yapılan amellerdir ilk 10 gününde. Allah o günkü yapılan taatleri, o günkü yapılan Allah'a kullukları başka bir zaman yapılandan çok çok çok daha üstün tutmuştur. Hatta sahibi hadiste sahabe gelip soruyor Ya Resulallah hatta cihad da mı diyor. Diyor ki evet ta ki bir mücahit Allah yolunda çıktığı zaman ta evine dönene kadar sizden birisinin sürekli oruç tutması, sizden birisinin sürekli namaz kılması eğer mümkün ise otağa geri dönene kadar o zaman işte onun ecrine zilhicce ilk 10 gününde yapılan itaatlerin ecrine ulaşması mümkündür diyor. O yüzden şimdi önümüz Ramazan Allah subhanahu takdir ederse Ramazandan sonra da kurban bayramı geliyor. Kurban bayramı da zilhiccedir. Zilhicce ayındadır. Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. O yüzden Allah bizi o günü ulaştırsın. Eğer o günü ulaşırsa bize düşen çokça çalışmaktır. Tabi tefsirine göre de Ramazanın sonun günü itikaftır. Mescide ibadet için kapanıp Allah Subhanahu ve Teala kulluk etmektir. Bunun için de ne yapmak gerekir? Allah'tan korkup yani gücümüz nispetinde, e, imkanımız nispetinde o 10 gün boyunca Ramazan'ın sonun günü boyunca Allah'a kulluk etmeye gayret edip itikafa kapanmaya çalışmaktır. Allah bize bunu da kolaylaştırsın. Ramazan'ı panayır ayına çevirenlerden değil de Ramazan'ı ibadet ayı olduğu için Ramazan'ın hürmetini ve şerefini yerine getirip Allah'tan korkup Ramazan ayında muttakiler, salihler zümresine katılanlardan Allah bizi e, kılsın ve yazsın. Allah'tan temenni. Ve ayet üçüncü, yani surü üçüncü ayetle devam ediyor. وَشَّفْعِ <gülüyor> وَالْوَطْرِ Çifte ve teke yemin olsun ki e, tefsirlerden bir tanesi gene çift Allah'ın dışında var olan her şeydir diyorlar. Yani Allah insanı kadın erkek diye ikiye ayırmış. Allah subhanahu wa ta'ala her şeyi zıttıyla yaratmış. Her şeyi eşiyle yaratmış. Yani kainatta neye bakarsanız bakın bu böyle. Teklik Allah'a mahsus bir şey. O yüzden müfessirlerin birinci kavrine göre çift Allah'ın dışındaki her şey. وَالْوَتْرِ اِنَّ اللّٰهَ وَتْرٌ وَيْحَبُّ الْوَتْرَ Allah tektir, teki sever. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün zikirlerinde yaptığı zikirleri 33, 7, 3, 1 gibi tek rakamlarına denk getirdiğini ve zikirlerini bu şekilde yaptığını sahih hadislerde görüyoruz. Müslümana da düşen de müstahap olan, güzel olan, faziletli olan bütün yaptığı işlerde Allah teki sevdiği için tek rakama, tek rakama <gülüyor> yaptığı ibadetleri isabet ettirmeye çalışması gayret ettirmesidir. وَشَّفْعِ <gülüyor> وَالْوَطْرِ Çifte ve teke yemin olsun ki وَالْلَيْلِ اِذَا yasri. Ve gece gittiği zaman da geceye yemin olsun ki. Zaten burada surenin ilk ayeti olan fecir kelimesini tefsir ettiğimizde demiştik ki fecir sabahın ilk ışıklarıdır. O da gecenin gittiği zamandır. Gecenin en karanlık olduğu an fecirin doğmasından önceki andır. Yani artık karanlık zirve yapmıştır. Gök simsiyattır. Orada ışığa dair hiçbir şey yoktur. Sonra fecrul kazib denen yalancı fecir görülür gökyüzünde ki o da ufuktaki yukarı doğru çıkan ışıktır. O biraz görülür kaybolur. O yalancı fecirdir. Gerçek fecir değildir. Yani sabah namazının vakti girmemiştir. Doğru fecir yani fecrul sadif denen fecir ufukta böyle yayılan bembeyaz bir ışıktır. O girdiği zaman sabah namazının vakti girmiştir. İşte leyl gece ve gecenin en karanlık anı fecirden önceki bu andır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bakıldığı zaman Şems, Leyl ve diğer surelerin arda ar ar dizilişine Allah subhanahu wa karanlıktan sonra aydınlığı göstermiştir insanlara. Karanlığın ve aydınlığın bu dönüşümü Allah'ın ayetlerinden bir ayettir gören gözler için. Allah subhanahu wa ta'ala Uhud savaşında Müslümanların mağlubiyetinden bahsederken diyor ki işte bu günler böyledir. Biz onu insanlar arasında evirir çeviririz. Yani bazen Müslümanlar galip gelirler savaşta, bazen kafirler galip gelirler savaşta. Müslümanların galip gelmesi veya kafirlerin galip gelmesi kıstas değildir, ölçü değildir. Allah diyor bunu böyle yapar ki imtihan olsun ve insanlardan şükredenlerle nankörlük edenler birbirinden ayrılsınlar. Yani gücün bazen kafirlerde olması demek değil ebediyan onların elinde olacak yani. Suriye Dışişleri Bakanı çıkmış Ürdünü tehdit ediyor. Geçen haberlerde yazıyor. Diyor ki Suriye'de kırılacak İslam hilafet devleti zannetmeyin ki bizim için tehlike sıra size geliyor diyor. Yani daha ortada devlet mevlet yok. Üç tane savaş yerine iki tane keleş almış. O mermiyi de Amerika'dan parayla satın alıyorlar. Adamların paçalar tutuşmaya başlamış. İşte Allah subhanahu ta'ala'nın o karanlığın dibe vurduğu ki şu anda bütün yeryüzü karanlığın dibine vurmuş yani. Şirk ve haramın çeşitleri zulümat denen, karanlık denen şeylerin, e, şeriattaki ıslahların tanımıdır, tefsilidir, açıklamasıdır yani. Bunlar karanlıktır. O yüzden Allah tağutu inkar edip Allah'a iman eden insanlar için diyor ki Allahu Allah iman edenlerin dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkartır. Aydınlık tektir ama karanlıklar çoktur. Bugün olduğu gibi karanlıkların ve batılların çok olduğu gibi. Allah vahiy ile Celle Celaluhu karanlıklardan insanı nereye çıkartır? Aydınlığa çıkartır. Dolayısıyla bugün karanlık dibine vurmuş. Eğer e, zulüm arttıysa bu derecede iyi bilinsin ki Allah'ın kaderi ve sünneti gereği aydınlık çok yakındır. Yani gecenin zifiri karanlığı geldiyse fecir çok yakındır. Bugün yaşadığımız düzen ve bugün yaşadığımız dünya karanlığın dibe vurduğu bir dünya. O yüzden göreceksiniz aydınlık yakın. 50 sene, 100 sene onu Allah bilir Ben ne bileyim? Hesabımızda bu olmaması lazım. Bu bizi ilgilendirmez. Allah belki torunlarımızın torunlarına bunu nasip eder görmeyi. Hiçbir önemi değeri yok ki. Önemli olan bizim şu anda var olduğumuz vaka içerisinde Allah'ın dinine ne kadar yardım edebildiğimizdedir. Hadid suresinde söylediği gibi Hadid Arapça demir demektir. Ve surenin içinde geçen hadid kelimesinden ki Allah demiri indirdiğini fihi be'sun şedid onda çok büyük bir kuvvet vardır dediğini hadid suresinde beyan ediyor. Sure bu ayetin bu lafızından almış ismini. Demir. Allah öncesinde diyor ki Celle Celaluhu biz kitap indirdik ki peygamberlerle beraber onlar İnsanların ihtilaf ettikleri şeylerde adaleti kitapla ayakta tutsunlar. O kitap ki bu, on, onda her şeyin hükmü yazıyor. Adalet neyse Allah'tan daha adil olamaz. Adam ağır ceza mahkemesinde soruyor, sistemle problemin var mı? Dedim var. Allah'tan daha adil kim olabilir de sen Allah'ın kitabını bir kenara yazmış, kendi kitabını koyuyorsun, arkana da yazıyorsun, adalet mülkün temelidir. Öyle arkana adalet mülkün temeldir yazmakla adalet olmaz. Allah'a adalet öğretilmez. Allah'tan daha adil kimse olmaz. O yüzden benim, sistem, bizim, benim sizin sisteminizle problemim var dedik hakime. Biz kabul etmiyoruz. Allah'ın düzeni daha adildir. Ne var ki bunda? Allah'a küfretmek düşünce özgürlüğü de ben senin yasalarını küfredince niye düşünce özgürlüğünün dışına çıkıyor bu? senelerdir korku psikolojisiyle bastırdıkları insanları, senelerdir dayatmalarla, işkencelerle, darbelerle, ezalarla korkuttukları insanlara, hala da aynı saçma sapan, ahmakça çocuğu kandırır gibi kandırma metotlarını devam ettiriyorlar. Netice itibariyle Müslüman iyi bilmeli ki, Karanlık dibe vuruyorsa aydınlık orada yakın. Ama karanlığın aydınlığının hesabı bizi ilgilendiren şey değil. O Allah'ın kaderinde yerler ve gökler yaratılmadan 50 bin sene önce yazılmış bir şey. Onun hesabıyla uğraşırsak çok geçebilir. O zaman şeytan bizi amelden bırakır. Allah'ın huzuruna da eli boş bir şekilde çıkmış olur. وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ Gittiği zaman gece yemin olsun حَلْفِ ذَٰلِكَ قَسَمُ الَّذِي Diyor ki işte vallahi akıl sahiplerine bu yeminde büyük ibretler vardır diyor. Şimdi bak ayetleri hani izah ediyoruz. Allah bak beyan ediyor. Aydınlık var, karanlıktan sonra aydınlık gelecek. He? Ha, bu ayetlerin, bu yeminlerin hepsinde akıl sahiplerine büyük ibretler vardır. Büyük hikmetler vardır. Allah bunun anlayışıyla bizi rızıklandırıyorsa bu bize Allah'ın bir ikramıdır. Eğer bu anlayıştan mahrumsa Allah bizi sevmiyor demektir. Allah bizi mahrum bırakmış demektir. أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَالَ رَبُّكَ بِعَادٍ Rabbinin ad kavmine yaptığını görmedin mi? diyor. Allah subhanahu aleyhi Hud aleyhisselamın kavmi olan ad kavmi kendilerine peygamber geldi. Onları hayre çağırdı. Allah korkusunu onlara nasihat etti. Emretti ama onlar Allah'tan korkmayıp Allah'a isyan ettiler. Allah diyor görmedin mi Rabbin adına ne yaptı? İrem ezzatil eymad. Direkler ve sütunlar sahibi İrem'e de yaptıklarını görmedin mi? Şimdi burada müfessirler, direkler, sütunlar falan bunlar ne demek? Bunu izah etmişler. Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde Allah bu kavimleri vasfederken diyor ki onlar dağları oyarlardı. Dağların içine evler yaparlardı. Şehirler yaparlardı. Hala Yapılan arkeolojik kazılarda topran altında kayadan oyulmuş, kaya oyulmuş bildiğiniz şekillendirilmiş ve şehir kurulmuş yani. Dağın tepesinde yani Sülmeli Manastırı Trabzon'daki Hristiyanların yaptığı dağın kayanın içine yaptıkları mağaralar, bunun geçmiş kavimlerin yapmış olduğu ne kadar güçlü olduklarını ortaya koydukları eserlerdir yani. Şimdi insan oluyor biliyor ya, ya, teknoloji şu kadar gitti bu kadar geldi. Yani öncekiler daha büyüğünü yapıyordular yani. Kimse övünmesin. Teknolojinin yani yok olduğu tekrardan bu boyuta geldiğin hiçbir delili yok. Belki daha ileri teknoloji vardı yok oldu yani. Onu Allah bilir Celle O yüzden övünülecek bir şey yok. Yani bir şeyin yeni ilmi keşfediliyorsa Allah açtığı içindir. Yoksa insanlar cinler hepsi bir araya gelseler o meseleyi çözmeye çalışsalar gene de çözemezler. O yüzden böyle çok felsefe böyle ne bileyim Filozofların uğraştığı ilimlerle uğraşan insanlar çok fazla kafa yordukça ve problemlerden çıkamadıkça genelde akıllarını oynatmışlar en sonunda yani. Çıkamadıkları için. En sonunda Rabbin gücüne teslim olmuşlar demişler. Gerçekten bizim aklımız bunları aşar. Çok filozofun, çok felsefecin ölürken böyle itirafları sabittir zaten. Kitaplar bunlarla doluyor. Niye Allah'ın ilmi böyle? Yani bizim ufak beyinlerimizle, kasır beyinlerimizle idrak edip fehmedilmez. O yüzden Allah سبحانه تعالى ibret olsun diye diyor ki görmedin mi Rabb'in adı ne yaptı imad yani direkler sahibi olan dağların içine oyan öyle güçlü kavimlere Rabb'in neler yaptı? Ellet ilam yoklak misluha filbiler. Onlar öyle insanlardı ki beldelerde onların misli gibi insanlar yaratılmamıştı. Bak ayete bak beldelerde şehirlerde onların misli gibi insanlar yaratılmamıştı. İbn Asakir'in tahric ettiği hadiste, başka sünen sahiplerinin tahric ettiği farklı rivayetlerde bu kavimlerin güçlülüğünden bahsederken onların böyle bir, de, bir tane büyükbaş hayvanın derisini olduğu gibi yerinden sökecek kadar kuvvetlerinin var olduğunu, onlardan bir tanesinin kaldırdığı kaya ile bir kavmi helak edip, yani kaldırdığı kayayı attığı zaman bir kavmi Felak edebileceğine dair rivayetler var. Bu kadar kuvvetli, bu kadar iri cüsseli insanlarmış. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahibi hadiste zaten bunu açıkça belirtmişti. O da şu hadis, diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem babanızı Adem 60 ziraydı diyor. Arapça zira bir ölçü birimidir ve elin şuradan dirseği olan kadar kısmıdır. Takriben 50 santimdir ölçü birimi olarak. Yani 60 ile 50 çarptığınız zaman babamız Adem 30 metredir. Yani şu anda en uzun insan olsun 2 3 met metre adam bile çok nadir de olsun 3 metreye babamız Adem 10 katı 30 metreydi. Ve geçmiş insanlar da bu kadar iri yapıya sahip insanlardı. E insan affedersin biraz böyle kas yııntısı olsa he, biraz vücut çalışsa falan böyle hemen dersin böyle sanki küçük dağları haşa yaratmış Sanki böyle dünyanın en güçlü adamı kimse onu deviremez. Bir kibirle böyle bir e, rezillikle ne yapıyor? E, yeryüzünde gezip dolaşmaya kalkıyor. Allah diyor ki biz onları helak ettik yani. Siz kimsiniz diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Biz onları helak ettik diyor. Sizler kimsiniz diyor Allah subhanahu wa ta'ala kullara meydan okuyor. وَثَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابُوا سَخْرَ بِالْوَادِ Vadide kayaları yontan semut kavmine. Semud da çok iyiydiler, çok güçlüydüler. Genel rivayetlerde belirtildiği üzere. Daha oymak kolay bir iş değil. Makineyle oyamıyorsun şimdi. Niye biliyor musun? Tatatatat, makineyi taşın üzerine vurmakla olmaz. Öyle tatatat ölçüsüz vurursan ondan sonra kaya ortadan ikiye yarılır. Oyamadan, şekillendiremeden o kaya, oyamadan, şekillendiremeden, ihtiyaç haline getirilmeden paramparça olur. O zaman sen ondan ev yapamazsın. Ama Semut gibi, at gibi büyük kavimler, bu tarz büyük kayaların içerisine hiçbir yeri kırmadan tahrif etmeden çok güzel nizamlı bir şekilde muntazım bir şekilde evler ve şehirler bina edebiliyor e şimdi kayadan ev en güçlü evdir öyle değil mi deprem onu yıkar mı yok toprak kayması olur mu yok tepeden taş yağsa ne yazar kaya zaten aynı sertlikte geri döner o yüzden kendilerine bir zarar gelmeyeceğini zannediyordular. Oysaki Allah subhanahu wa helakı gönderdiği zaman bu gibi sebeplerin sonuca hiçbir etkisi olmaz. وَسَمُودَ الَّذ۪ينَ اجَابُ السَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ دِلْ Firavunu görmedin mi kazıklar sahibi Firavunu. Dil-Ev'tad bunun için müfessirlerin cumhuru demişler ki askerlerdir demişler. وَفِرْعَوْنَ دِلْ Evtel. askerler sahibi kazıklar sahibi firavun bununla alakalı İsrailiyatlar var yani firavun her adamın başına bir adam dikiyormuş yani insanları kontrol etmek adına kazık demesinin sebebi bu Allah onları kazığa benzetiyor ya kazık nasıl bir şey odun yani akıl yok kafa yok beyin yok e onu emrediyorlar yapıyor bu emredilen doğru mu yanlış mı bunu tahkik edecek bunu yorumlayacak bir mantalite kafasında yok Bugün de yeryüzündeki bütün firavunlar kendilerine kazıklar edilmişler, İçi boşaltılmış kütükleri asker yapmışlar kendilerine. Kendi batıl küfür ve şirk ideolojilerini diğer zayıf insanların üzerine silah gücüyle dayatmaya çalışıyorlar. Dünyada hiçbir inanç hiçbir ideoloji olmasın ki muhakkak o inancı ve ideolojiyi silah desteklemiştir ki insanlar onu kabullenmişlerdir korkuyla. Bugün Amerika'nın yaptığı şey. Bütün dünyaya demokrasiyi silahla savaşla kabullendirmeye çalışıyor. Kabul etmeyen yere dalıyor askerleriyle, silahlarıyla, bombalarıyla, teçhizatlarıyla diyor ki bunu kabulleneceksin. Kuzey Kore ayrı bir ideolojiye sahip. Onlar da komünistler, komünizmin demokrasiden daha adil bir sistem olduğuna inanıyorlar. Onlar da silahla demokratları korkutuyorlar. Çin keza adı cumhuriyet de olsa komünist bir rejimdir. Aynı şekilde güç topluyor. Rusya her ne kadar eski so Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği dağılsa da eski mantalitesinden ve ideolojisinden hiçbir şey kaybetmeden, şekilde cumhuriyetçilik dahi olsa o da halkın tepkilerini bastırmak adına ortaya atılmış bir siboptur. Gene Rusya'nın ideolojisi de komünizmdir asıl itibariyle. Bu gibi farklı ideolojiler de kendi inançlarını silahlarla insanlara dayatmışlar. O yüzden Stalinler, Leninler çok adam kesmişler kendi ideolojilerini insanlara kabullendirmek için. Ama bunu Müslüman şeriatı kabullendirmek için yapsa ona da canilik oluyor. Amerika yapınca olmuyor demokratlar. Komünistler, Ruslar yapınca olmuyor. Hatta ife Allah'ın kulları Allah'a insanları kul etmek için davet ediyorlar. İnsanlar onları hapsediyorlar. İnsanları davet ediyorlar, insanlar dilleriyle, elleriyle eza ediyorlar. İnsanları kullema de autuhum nitagfira lehum dediği gibi. Ben ne kadar onları davet etmeye, arttırdıysam, ne kadar çağrışımı arttırdıysam onlar da kibirlenip yüz çevirmelerini ve başlarına örtülerini, elbiselerini geçirip kulaklarını tıkamaktan başka bir şey yapmadılar. Ne kadar hak ehli insanlara hakka çağırdıysalar icabet etmediler. Hatta bununla da yetinmeyip silahlarla, tanklarla, tüfeklerle Müslümanların üzerine geldi. E ne yapsın kuzu? Tekme vuracak da bıçağı boğazına dayamışlar. Diyorlar ki bunlar sağ solu patlatıyor, onu vuruyor, orada savaşıyor, Suriye'de savaşıyor, Irak'ta savaşıyorlar, bununla çarpışıyorlar, bununla çarpışıyorlar. E kurt bizi yatırmış, ayaklarımızı bağlamış, bir tane ayağımızı açıkta bırakmış, gırtlağımıza da bıçağı dayamış. Ondan sonra biz de can havliyle ayağımızda bir tane tekme vuruyoruz. Diyor ki ahali gördünüz mü tekme attı diyor, bu şimdi kesilmeyi hak etti diyor. Ya arkadaş yatırmışım boğazımıza bıçağa dayamışsın. E yapacağız da yani Rabbim Allah'tır diyorum diye 10 sene hapis veriyorsun. Ne yaptım? Birini mi öldürdüm? Yok. Birinin malını mı çaldım? Yok. Kime ne zarar verdim? Yok. İti köpeği serserisi, hapçısı, mafyası her taraf elini sallasan bu tiplere çarpıyor. Onlar onu kesiyor, bunu asıyor, onu gömüyor, bunu kaldırıyor. Onlara bir şey yok. Sen 10 kişi bir mescide toplanıyorsun. Onu sakal koyuyor. Onu diyor Rabbim Allah'tır. Tak tepesine çöküyorsun. Hemen kazıkları dikiyorsun başına. Kazık çünkü onlar duvara yaslamış. Kütükler içi boş. Vurdu mu tak tak ses gelir o kadar. Ötesi yok. Beyin yok içinde onu. Kimi asker olduğunun farkında değil. Ondan sonra da yedir babam peygamber hoca. Askeriye peygamber hoca. Benim anam çarşaflı diye askeri birliğin içine giremesin. Ondan sonra yedir babam peygamber ocağı. Gazinolarda aç aç dersi yap. Millet cenabet gitsin vurulsun. Ondan sonra olsun şehit cennet ehli. Cennetin ortasında. Yedir babam millete gene aynı şekilde bunlar peygamber ocağında şehit düştüler. Adam polis kerane'nin kapısında nöbet bekliyor. Araba çarpıyor kafasına taş düşüyor polis şehit oluyor. Şehitlik cennet herkesin tekelinde. Herkes herkese dağıtıyor bedavalar. Nasıl olsa hesabını soran yok. Nasıl olsa bedava. Firavun'da askerlerine aynı vaatlerle zaten geldi. Firavun'da askerlerine aynı vaatlerle kandırdı. Bugün bugün kendini İslam'a nispet eden sakallı, çarşaflı, örtülü insanları kendini Müslümanlıkla vasfeden insanları bir avuç Silah sahibi yönetiyorlar. O yüzden Allah demir yeminledi. Ve la Allahu men yasurahu. Ta ki Allah bilsin dinine kim yardım edecek demirle. Öyle konuşmakla bir yere kadar. Beladan kaçmakla bela senden kaçmıyor. Suriyeliler senelerce savaştan kaçtı da kurtuldu sanki. Savaş kapılarının içine kapısına geldi. Evet Gezi Parkı olaylarını şöyle böyle yatıştırdılar. Sanki böyle olacak. Millet harıl harıl silah yapışıyor ki yarın ne olacağı belli değil. Herkes yani hepimizin akrabası var bu kavmin içinde yaşıyoruz. Anti silahlanma karşıtı olan herkes ama herkese herkes. Akrabamdan beş kişiden duydum bana. Şu olaylardan sonra diyor ortalık kötü silah almamız lazım. Ya hani barışçı her ortamda konuşarak çözülebiliyordu demek ki konuşmayla bir şey çözülmez. Kafirler bunu konuşarak yapmıyorlar zaten almış yanına kazıkları, vermiş o kazıkların ellerine demirleri, ondan sonra sana doğrultuyor evine geldim, gecenin üç buçuğunda, dördünde. Hiç bakmıyor, bu adamın üç yaşında çocuğu var ya. He? Anasını anlattılar bu milletin, o kadar adamın parasını yediler, hortumladılar, hangisinin evine silahla gecenin üç buçuğunda girdiler? O kadar faali meçil var, iki bin yılına kadar polis sorgularında, Kafasına sıkılıp çöplüğe atan adamlar. Hangisinin hesabını sordular silahla kapısına dayandılar. Ama ben Rabbim Allah'tır deyince benim kapıma silah dayanacak. Ondan sonra bir de utanmadan, yüzü kızarmadan bana diyecek ki Hocam siz dışarıdan biz içeriden hadi çalışalım. Hem beni tutuklayacak hem de bana diyecek siz dışarıdan biz içeriden. He, peygamberi de koy ağacın kavuğuna kes ki peygamber sen işini yap içeriden biz de dışarıda Sen dışarıdan yap biz de içeriden. Peygamberi hapset. Ondan sonra da hala Müslüman kal. Allahu subhanehu ve teala İnne firavuna ve hâmane ve cunudahuma kânu diyor ayette. Kasas suresinde. Firavun, Haman ve onun orduları, ikisinin orduları, onlar hatalıydılar, müfessirler diyor, onlar kafirdiler. Hükümde eşittiler. Firavun neyse, Haman neyse, ordusu da oydu. Bugünün firavunlarının ordularıyla firavunları birbirinden ayıran şey mi? Aynısı Allah teala Gafir suresinde yanlış hatırlamıyorsam 36 ve 38. ayet diyor ki Firavun ve askerleri sabah akşam ateşe sunulurlar. Firavun ve askerleri sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet günde denilir ki azabın eş şiddetlisine sokun onları. Adam askerliği yaptın mı diye soruyor. Sen Allah askerlik yaptın mı? Sen Allah'ın kelimesi yüce olsun diye bir tane mermi sıktın mı Allah yolunda? Allah'ın kelimesi yüce olsun Allah'ın ordusuna gireyim gibi bir derdin oldu mu hiç? Yok. Şeytana kul olmaya, şeytanın dinini askerlikle beraber ayakta tutmaya yardım ettin. Allah'ın dinini ayakta tutmaya zerre yardım etmedin. Neyden korktun? Öldürürler. Ya doğuda da öldürüyorlar her gün asker. Oraya niye korkarak gitmiyorsun? Binler var kanı akan, binler. Ne için? Demokratik layık bir devlet için. Bana ne demokrasiden layıklıktan ya? Yani. Dinin devletten ayrıldığı masalını artık bize anlatmasınlar ya. Yani. O masalın vakti geçti tedahülden kaldırıldı son, tük, son kullanım tarihi geçti o malın artık da işlemiyor fayda vermez din devlet aynı şey din devlet aynı şey din kelimesinin lügat manası itaate zorlamaktır zaten devlet de halkını itaate zorlar yani işine geliyorsa der bu sınırlarda konuşabilirsin bunu aşarsan tepene çökerim de. O kadar gösteri yaptılar, polis girdi, biber gazını sıktı, orada hepsini çıkardılar. Bir tane kalmadı, niye? Silah gücü var elinde. Yani istersen itaat etme, biraz canım cicim yapar, birazcık seni böyle hani alttan almaya çalışır, hadi iş büyümesin, mesela şey olmasın ama baktığın tepesinin, tası, tepesinin tasını attırıyorsun, seni silahla beraber çıkartır, niye? Elinde güç var adamın. O yüzden firavunları firavun yapanlar onun orduları ve askerleriydi. Bu ayette dediği gibi. Görmedin mi Allah onları nasıl helak etti yok etti. Yeryüzünde nice kafir orduları Allah yok etti. Nicelerini yok etti. Bedir'de bin kişilik müşrik ordusuna karşı Allah subhanahu ta'ala 300 kişiyle o bin kişilik orduyu hezimete uğrattı. İstesteghîthûna rabbakum festecebelekum ani mûmedüküm bir el melâike siz rabbinizden yardım istediğiniz rabbiniz de size icabet etti dedi ki size bin melekle yardım edeceğim sizin ve onların görmediği rahmanın bildiği görünmeyen ordularla size yardım edeceğim Allah'ın yardımı az sabreden Allah'tan korkan bir topluluğun üzerinedir Allah azze ve celle subhâna ve Teala onları melekleriyle korur Melekleriyle yardımıyla, Vallahi bir nasrhiime yaşa. Allah yardımını dilediğine verir. Allah yardımıyla dilediğini destekler. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Taala bunu Allah'tan korkanlara yapar, ikram eder, bahşeder. Ama küfrün sultasını, demokrasinin, laikliğin sultasını ayakta tutacak insanlar o yardımdan mahrum olurlar. Allah onları zaten yardım etmez, çünkü onlar Allah'ın düşmanlarıdır. Ellediye taqafil bilat. Firavun ve askerleri ki beldelerde azgınlık yaptılar. Tagav azdılar, tagutluk yaptılar yani. Bak, tagut sadece Firavun değil. Birilerinin anladığı zannettiği gibi. Wa Firavun vel ordusu olan Firavun ve'l-lezina tagav fil-bilad. El-lezina tagav fil-bilad. beldelerde tagutluk yaptılar. Azgınlık, tagav Arapça azmak demek. Bu kökten türüyen bir isim tağut. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen, hakim, bugünkü mahkemelerdeki hakimler, Allah'ın kitabını bırakıp İsviçre, İtalya ceza kanunlarıyla, medeni kanunlarıyla hükmeden hakimler. Allah'ın diniyle yönetmeyen, başka batıl <gülüyor> demokrasi, komünizm gibi batıl dinlerle yöneten tağutlar, sihir yapan sihirbaz tağutlar, gaybı bildiğini iddia eden, gaybtan haber veren tağutlar, Bunlar yeryüzünde azgınlığı ve fesadı yayanlar. O yüzden Allah bunlara küfretmeyi, bunları inkar edip reddetmeyi imanın şartı kıldı ve Bakara suresinin hepinizin bildiği 256. ayette فَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَّاغُوتُ وَيُقْنِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ إِسْلَمْ سَكَ بَلَوْرَوَاتِ الْوَفْقَى Kim tağuta küfreder, Allah'a iman ederse kopması mümkün olmaya sapasalam kulpa yapışmıştır. İman budur, tağuta küfür edip Allah'a iman etmektir. Tağuta küfretmeden Allah'a iman olmaz. O yüzden Allah diyor ki Nahl suresi 36. ayette وَلَقَدْ بَعَتْنَا فِي كُلِّ اُمَّةِ الرَّسُولَ اَنِ عَبُدُ اللّٰهِ وَاَجْتَنِيبُ الْطَاغُوتُ Her ümmete ama her ümmete. Her kavme, her topluma. Bir peygamber gönderdik. Ne yapsın diye? Allah'a kulluk etmeye, tağuta küfretmeye insanları çağırsın diye. وَالَّذ۪ينَ اسْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَيْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Tağuta kulluktan kaçıp, korkup, ondan uzaklaşıp Allah'a yönelen kullarıma müjde ver diyor. فَبَشِّرْ عِدَادِ Kullarımı müjdele. Allah onlara cennet vaat etmiş. Niye? Onlar tağuta kulluktan kaçınmışlar. O firavun ve askerleri ki onlar tağutlar. Firavunun askerlerini firavundan ayırmıyoruz. Firavun'a tağut deyip de askerlerine tağut demeyenler akıldan mahrum insanlardır. Bununla beraber imandan da mahrum insanlardır. اَلَّذ۪ينَ تَغَافِ الْبِلَادِ فَاَكْفَرُ ف۪يهَا الْفَسَادِ Fesadı da bunlar yaydılar yeryüzünde. Neyle? Seni beni on kişi mescitte toplandığımızda toplanmaktan men eden devlet, sokaktaki billboarddaki bikinili kadından men etmedi, fesadı yaydı. Keranin açılmasından men etmedi, fesadı yaydı. Meyhanenin açılmasından menetmedi fesadı yaydı. Adam içkiye haram demedi, dedi ki saat 10 ile 12 arası satılmasın sadece. Adamlar ayağa kalktılar şeriat geliyor diye. Sanki demiş ki içki haramdır. Bir de haram dese ne olurdu? Deselerdi ki içki haramdır, bundan sonra içilmez. Bak sen ortalık nasıl birbirine karışıyordu yani. Fesadı kim yayıyor? Güç sahipleri engellemeyince onlar yayıyorlar. Demir sahipleri engellemeyince onlar yayıyorlar yeryüzünde fesadı. Fe'aksaru fiha'l fesad. Fsad aleyhim bu savta azab. Rabbin onların üzerine azap kamçısını vurdu diyor yani. O da bizim gibi bela adamlar yani. Öldürü öldüre bitiremedikleri adamlar. Kötülüğe kötülüğe bitiremedikleri adamlar. Kötüledikçe sayıları artan adamlar. Fakirleştikçe sayıları artan adamlar. Her yerden mantar biter gibi biten adamlar. Allah azap kamçısını onların üzerine vurdu. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اَصَوْتَ عَذَادٍ اِنَّ رَبَّكَ لَبِرْمِرْفَادٍ Kuşkusuz senin Rabbin her an gözetlemektedir. Yani... Allah sana güç verdi diye ey Firavun, ey Firavun'un tağut ordusu Allah size güç verdi diye zannetmeyin o güç sizde hep kalacak. Allah sizi unuttu bu halinizde. Allah bir gün sizi de güçlendirdiği gibi aşağı almasını çok iyi bilir. فَاَمَّا الْيِنْسَنْ اِذَا Bak şimdi burası çok önemli. Allah önce dedi ki karanlıktan sonra aydınlık var. Ondan sonra dedi ki görmüyorlar mı? Bak biz o karanlıkları nasıl yok ettik? Firavun gibi askeri olan, ordusu olan, gücü olan. Korkmayın diye cesarete teşvik ettikten sonra diyor ki فَاَمَّا insanu اِذَا مَبْتَلَاهُ İnsan belaya uğradığı zaman İmam Ali Allah rahmet etsin diyor ki Kim Hakk'a davet ettiyse bela onun alnına yazılmıştır diyor. Kim hakkı yaşadıysa bela anlına çakılmıştır onu. Kim hakkı amel edip ona insanları davet ettiyse bela ve musibet ondan ayrılmaz. Tıpkı bir sahabinin peygambere gelip dediği gibi ben seni çok seviyorum ey Allah'ın Resul dediğinde dikkat et o zaman belalar sana yağacak. Eğer seviyorsan ve benim gibi yaşamak istiyorsan sana belalar yağmurun yağdığı gibi üzerine ne yapacak? <gülüyor> Yağacaklar. Allah da burada diyor ki insan kendisine bela ulaşsa şimdi hakkı anlatacaksın, yaşayacaksın, sabredeceksin de. İnsan bu belaya uğradığı zaman e, özür dilerim. Fa inma insan izambtalahu rabbuhu rabbi onu muptela kıldığı zaman fe akramahu ve ne'amahu fe rabbi Çünkü iki şekilde olabilir bela. Allah bir Kula nimetler vererek onu belaya çekebilir. Ki kul gelen nimetlerle Rabbinin kendisinden razı olduğunu zannedip, kendini düzeltmez ve helaka sürüklenir. Ki bu Allah'ın tuzak kurmasıdır bir çeşit kula. Yani o isyan ettikçe, azdıkça ona güç vermesi, ona nimet vermesi, kulu hatalarını ve ayıplarını düzeltmekten alıkoyan bir beladır. Allah onu belaya uğrattığı zaman, İkram edip ona nimet verdiği zaman der ki Rabbim bana ikram etti. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهِ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ Bazen de belası rızkının daralmasıyla olduğu zaman فَيَكُولُوا Rabbi اَهَانًا Der ki Rabbim beni unuttu. İnsanın zalim yapısından bahsediyor Allah subhanahu aleyhi Bu küfrü, bu tağutları, bu kararlığı yok edecek bir topluluk bahaneci, mızmız bir topluluk olamaz. Bahaneci, mızmız, en ufak belada ve musibette kadın gibi ağlayan adamlardan olmaz. Erkek gibi dimdik ayakta duracak adam ister bu dava. Eğer hak davetse, erkek gibi ayakta durup gerekirse kanını dökmeye gerekli kılar. Ki o zaman da bu davanın bereketidir bu. Bela gelip peygamberi taşlamışlar, ya seni de dövsünler Rabbim Allah'tır dedin diye. Bunlar tagut dedin diye bir grup toplansın ağzını burnunu kan doldursunlar. Peygamber taşlanmış ayakları topukları kan dolmuş ya sen kimsin abi? Nice salihler ayaklarının altında kavmi tarafından ezilerek şehit edilmiş. Yasin suresinin 2. sayfasında anlatılan Antakya şehrinde geçen kıssada olduğu gibi. Nice peygamberler Yahya gibi ağacın kavuğunda kavmi tarafından kesilmiş ya bırak Rabbim Allah'tır diyorsun yani. Hilaket takıp çiçek mi vereceklerdi? Makam mevki maaş mı vereceklerdi? Ne bekliyorsun? Başka bir şey gelmeyecek. O yüzden belada mızmızlanma. İnsan genel olarak budur. Allah subhanahu burada mutlak ifade kuluyor. İnsan mızmız bir varlıktır. Yani istediğini verdin mi senden kıya yoktur onun için. Yani biraz sıktın mı hemen sanki hiç iyilik yapmamış gibi, sanki hiç ikram etmemiş gibi. Zaten ne gördüm ki seninle? nankörlük değil de başka nedir yani kul Rabbine nankör varın şimdi birbirimize nankörlüğümüzü hesaplayın He? bir kardeşiniz var iyilik yapıyorsun gece gündüz adam gene sana nankörlük ediyor ya Rabbine nankör sana olsa ne olur olmasa ne olur sen niye kızıyorsun ona nankör diye yapan nefsine yapmayan nefsine kim iyilik yaparsa nefsinin hayrına kim kötülük yaparsa nefsinin aleyhine İnsan Rabbine nankörse bırak sana da olsun ya. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Rabbin nimet vermiş yoktan yaratmış. Sen ona ne vermişsin? Allah'ın verdiği nimetlerin yanında hiçbir şey. Senin ona bir gücün yok zaten ona bir şey verme. Allah Subhanahu wa bu zulmü, karanlığı ancak belada sabırlı bir topluluğun kaldırabileceğini burada bize nasihat ediyor, gösteriyor. Kelle bel tukrimun el yetim. Allah diyor ki hayır hayır. Yani biz ona nimet verdik, sonra daralttık. O da gerisin geri döndü, nankörlük etti Rabbine ya. Allah diyor boşuna değil ki. "La tukrimun el yetim." Ona mal verdik de sanki Allah'tan mı korktu o malda? Yetime mi ikram etti? "Ve la tukrimun el yetim." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rivayette diyor ki yetime sahip çıkan kişiyle ben cennette şu iki parmak gibi yakın olacağım diyor. Başka bir hadisi şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanların evlerinin en güzeli içinde yetime ikram edilendir. En şerli de yetimin ihanet edilip yetime ikram edilmeyen evdir. Bu ayetler, bu nasları sahabe eşittiği zaman kardeşlerinin, abilerinin, ölmüş kardeşlerinin ve abilerinin çocuklarına sahip çıkan, yetimlerine sahip çıkan sahabeler, Allah korkusundan yetimlere ayrı yemek yedirdiler, kendileri ayrı yemek pişirip ayrı kaplarda yediler ki ta ki onların lokmasından zulmen kendi karınlarına koymasınlar. İnneleriye kuluna vel yetama zulmen inma yaakuluna fi butunihim nara. O yetimlerin mallarını zulmen yiyenler karınlarını ateşten başka bir şey doldurmamışlardı. Bu sadece yetimin malı için geçerli değil ki ümmetin malını zulmen yiyen, kardeşinin malını zulmen yiyen Hangi mal olursa olsun zulmen kazanılmış bütün mal müşterisinin malını zulmen yiyen, aldatıp malı değerinin çok çok üzerinde aldatmacalı bütün satışlar bunun içerisine ya. Yani. İnsanların malını zulmen yiyenler karınlarına ne doldururlar ateş doldururlar. Allah Subhanahu Teala'nın ayeti kereime de söylediğin gibi. O boşuna dönmediği, o yetime vermez yani verilen malda Allah'tan korkmazdı. Wallat ha du ne halat miskin. Miskine yemek vermekte de, miskini doyurmakta da ne yapmazdı? Koşturmazdı, bu konuda da gayretli olmazdı. وَتَأْكُلُونَ اَتْتُرَافِ اَكْلَا Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki haram helal gözetmek sizin. Yani miras kaldığı zaman bakmıyorsun ona. Haramdan mı gelmiş helalden alacağın zaman öyle, vereceğin zaman dedik didik yapıyorsun ya şimdi vereceğiz de ve haram mı bu malı şimdi ona versek caiz mi hani Allah vermiş mi? Alırken hiç o irdeleme yok. Niye? Yani önemi yok. Mal gelecek ya. İnsanların en büyük belası zaten Beled suresi gelecek. Falak tahal akqaba ve fakku rakaba. İşte o yüksek yokuş nedir? O yüksek yokuşta kaldı o fakiri doyurmak miskini dönen. Bir sonraki surede de buna vurgu var. Yani Mekke'de kendini Nefsini şerlerinden ayırmayan bir topluluğu Allah terbiye ediyor, temizliyor, tezkiye ediyor. Burada bu ayetlerin her biri Mekke döneminde işkence, zorluk ve musibet döneminde inen ayetlerdir. Bela döneminde inen ayetlerdir ve hepsinde nefsin cimriliğinden, nefsin şerrinden farklı farklı şekillerle kurtulmak anlatılmıştır. Mal bir tanesidir, nefsin şehevi arzular düşkünlüğü başka bir tanesidir. Nefsin makama mevki olan düşkünlüğü başka bir tanesidir. Nefsin insanların kınamasını, ayıplamasını olan korkusu başka bir tanesidir. Allah hep bunlardan temizlemeye çalışıyor. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاً جَمَّاً Mal toplamayı da çok seviyorsunuz diye. Vallahi, vallahi sadaka malı eksiltmez, vallahi sadaka malı eksiltmez, vallahi sadaka malı eksiltmez. قَلَ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ وَسَلَى İman edene, peygamberin sözü. Sadaka malı eksiltmez. Akıla göre eksiltir. Ama sadaka malı asla eksiltmez. Ama cimrininkini eksiltir. Niye biliyor musun? Vermesine rağmen gönlü razı değil. Onun sadaka olması için buranın razı olması lazım. Burayı razı etmeden vermek eşliklikten başka bir şey değil. Malın da azalır, haberin olsun. Verirken buranda bir şey yoksa o zaman sana fayda verir. Malı eksiltmez. Çünkü o sadakadır, gönülden kopmuştur. Mal biriktirmeyi seviyorsunuz. Kellezâ dukketil ardu <gülüyor> dakkân Yer yüzü birbirine çarpıldığı zaman. Yerler ve gökler birbirine çarpıldığı zaman. Ve caa rabbuka vel saffan Rabbin ve melekler saf saf geldikleri zaman. Burada Allah'ın gelme sıfatı var. E Allah nasıl gelir benim geldiğim gibi haşa? Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Onun sıfatları kendisine yakışır şekildedir. Şimdi Allah'ın el sıfatı birçok ayette geçiyor. Yadullahi اللّٰهِ مَغْلُولَ غُلَّتْ <اَيْدِهِم> Allah diyor ki dediler ki Allah'ın eli cimlidir. Allah diyor onların eli kapansın. Onların eli bağlansın. Allah onları lanet etsin. Bel يَدَهُ مَبْسُوتَ اَتَرْ Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır diyor ama haşa Allah'ın eli senin benim elim gibi değildir. haşa. Ben sana el deyince niye maymunun eli gelmiyor aklına? Filin eli niye gelmiyor aklına? Onlar da el değil mi? Demek ki ismin ortaklığı keyfiyetin ortaklığını gerekli kılmaz. İsmin ortaklığı keyfiyetin ortaklığını gerekli kılmaz. O yüzden Allah'ın gelme diye ifade ettiği şey bizim gelmemizle aynı şey değil haşa. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Burada Allah'ın isim ve sıfat devhidine da, dair ince bir nokta mevcuttur bu ayette. Meleklerin saf saf gelmesi ise insanlar ve cinlerin Müslim'de rivayet edilen meşhur uzun ara sat hadisinde anlatıldığı üzere insanlar ve cinlerin bir arada toplandığı 70 bin sene akıbetlerini anladıkları için ağladıkları, gözyaşlarının kana döndüğü, kan sebebiyle göz kulak memelerine kadar kimilerinin kimilerinin bellerine dizlerine kadar gözyaşına korkudan battığı bir ortam ve Nebi Salsan diyor ki birinci kat semadaki melekler inerler. Böyle halka yapmış bir şekilde insanların ve cinlerin etrafına. Sonra ikinci kattakiler ardına saf olarak. Üçüncü kattakiler saf olarak. Dördüncü kattakiler ardına saf olarak. Yedi kat gökte ne varsa saf olmuş bir şekilde. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا, صَفًا, صَفًا Saf saf olmuş bir şekilde melekler gelir. Cibril gelir, kürsiyi kurar. وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Onun kürsüsü Yerleri ve gökleri içine almıştır. Kürsüyü kurar, sonra Rahman kullarına görünür İşte orada sorar, Liman el Mulk Bugün mülk kimin? Kimse cevap veremez. Allah der ki, Lillahil Wahidil Kahhar. Tek olan, tevhid için kulların yaratıldığı, tevhid ile birlenmesi gereken, vahid olan ve kahhar olan gücüne insanları boyun eğdiren Allah Subhanahu Wa Taala aittir demiştir. Vacıye yuma izin bir cehennem, yuma izi yeter. Tazkarul insan anna lehuz dikra. O gün cehennem getirilir. İbni Musa'da radiallahu anhu'dan hadis. Diyor ki cehennem 70 bin yularla getirilir. 70 bin yıllarında da 70 bin melek vardır. Cehennemi zapt etmeye çalışırlar. Vacıye yuma izin bir cehennem. O gün cehennem geldiği zaman. Bu ayetin tefsirinde müfessirler bu hadisi nakletmişler. Cehennem çekilerek getiriliyor. Zapt edilmeye çalışıyor 70 çarpı 70 bin. 70 bin yıllarda her bir yıllarda 70 bin melek. O kadar melek zapt etmekte güçlük çekiyorlar cehennemi. O zaman diyor insan hatırlar ne kazandığını da o zikri ona fayda vermez. Yakulu yaletni hayati İnsan der ki, ah keşke önceki hayatıma geri dönsem. Hep yaptığımız temenni. Biraz kalbimiz hızlı çarpsa, ölümle eşit, karşı karşıya gelsek, aha ölüyor muyuz dediğimizde, Ya Rabbi biraz daha yaşat, biraz daha yaşat, düzeleceğiz. Tamam şu haramı bırakacağım, bu şirki bırakacağım, bu küfür bırakacağım. Onu bırakacağım, bunu bırakacağım, malı bırakacağım, dünya bırakacağım, sana kul olacağım. 50 tane vaat geliyor. Allah öldürmüyor. Bırakıyor gene aynısı. Uçağa bindiğin zaman, uçak düşeceği zaman herkes... Hemen temenniler başlıyor. Allah'ım biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha yaşat. Şöyle olacak, böyle olacak. İndikten sonra unutuyor. Bu müşriklerin genel hali. Unutkanlık müşriklerin genel hali. Müslüman da olmaz, müminde olmaz. Onlar gemiye bindikleri zaman ve dalgalar her taraftan gemiyi sardığında Allah'a ihlasla dua ederlerdi. Allah onları karaya çıkartınca sanki Allah'a hiç dua etmemiş gibi tekrardan ortaklardan isterlerdi. Bugünün müşrikleri deprem olduğu zaman, afet geldiği zaman Allah'tan değil, ölülerden istiyor. Yetiş ya seyda, yetiş ya gafs diye. Önceki müşrikler başı sıkıştığında Allah'tan başları geniş olduğunda ortaklarından istiyordular. Bugünkiler şirkte onları da geçmişler. Bunlar başları sıkıştığında da başları geniş olduğunda da Allah'tan başkasından istiyorlar. O gün kimseye azap edilmediği gibi bir azap edilir. Yani dünyada tağutlar sana ne kadar işkence yaparsa yapsın, ne kadar hapsederse etsin, ne kadar öldürmekle tehdit ederse etsin, ne kadar öldürürse et, öldürsün. Sana yapılan ne olursa olsun iyi bil ki Allah'ın azabının yanında bulunan hiçbirisi zerre bile değil. Allah'ın meleklerinde zerre merhamet yoktur. Onlarda katılık vardır ve merhamet onlardan. Zebaniler denen cehennem bekçilerinden Allah subhanehu ve teala merhameti çekip almıştır. Çünkü gerçekten zerre merhamet sahibi cehennem azabına dayanamaz yani. Onu sonsuza kadar, sonsuza kadar bir daha içinden çıkamayacak bir şekilde sürekli azap görülen bir yer, zerre merhameti olan adam ona dayanamaz yani. O yüzden aklımız şu anda almıyor. Kalbimizde merhametten az çok bir nasip var her birinin. Nasibi ne kadarsa o kadar nasibi var merhametten. O yüzden hiç kimsenin aklı almıyor ebedi cehennem. Merhamet dolu bir kalp bunu kaldıramaz. O yüzden Allah meleklerden çekmiş almış o merhameti. وَلَا يُوْتِكُوا وَتَاقَهُ اَهَدٍ Onun vuracağı kimse vuramaz. Bu başka ayetlerde bahsedilen 50 arşınlık, 50 arşınlık zincirdir kafirin bedeni büyütülür cehennemde Tirmiz'in rivayet ettiği hadistir kafirin bir dişi Uğud dağı kadar büyüktür yani ceset o kadar büyütülür ki azabı hücrelerine zerrelerine kadar hissetsin diye Ya <Gülüyor> eyyetü nefsül mutmainne <Gülüyor> ey mutmain olmuş nefis ircihi ila rabbike râziyeten diye. Rabbin senden razı sen Rabbinden razı karşılıklı rızayla Rabbine dön ey mutmain olmuş nefis Nedir mutmain olmuş nefis? Artık kendisine haram vesvesesi gelmiyor. Sürekli hayrın vesvesesi geliyor. Oturduğunda Allah'a zikretme vesvesesi geliyor. Boş kaldığında ibadet vesvesesi geliyor. Boş kaldığında Allah'ın kitabını okuma vesvesesi geliyor. Boş kaldığında Rabbinin dinini öğrenme vesvesesi geliyor. Artık nefis mutmain olmuş dinle. Rabbine kullukla mutmain olmuş. Öteki adam kulluk etmek mi? İki dakika namaz kılmak mı? Aman Allah'ım adamın etlerini çek. Tırnaklarını çek, etlerini kazı ondan daha iyi yani. İki dakika yani namaza durmak işkence adama. Niye? Adamda zerre hayır yok ki. Hayırdan zerre nasibi yok ki. Nefis mutmain değil ki. Ama mutmain olan nefis bunların hiçbirisinde zorluk çekmez. Tabi bu ayetlerin tefsiriyle alakalı kim hakkında indiğine dair farklı rivayet var. Kimileri diyorlar Ömer hakkında indi, Ebu Bekir hakkında indiğine dair bir rivayet var. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radiyallahu anh, soruyor. Bu ayetler kimin hakkında indi diye diyor ki bu senin hakkında indi ya Ebu Bekir diye mutmain olan nefis. Ona böyle bir güzel müjde verilmiş. Bir de hani yani ne kadar doğrudur bilinmez ama alimler öyle kitaplarına nakletmişler. Ömer radıyallahu anh'un oğlu Abdullah ibn Ömer mezara konulurken bu ayetleri kabrin içinden işitmiş mezara koyan insanlar. Ey mutmain olan nefis sen Rabbinden razı Rabbin senden razı bir şekilde Rabbine dön diye Allah subhanahu wa ta'ala en doğrusunu bilendir. فَدْخُولُوا فِي عَيْبَادِي وَدْخُولُوا cenneti Kullarımın arasına katıl, kullarımın arasına gir ve cennetime girdiği Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle ne yapmıştır? Ee, böyle mutmain olan nefislere merhametle muamele etmiştir. Yani bu kadar azaptan sonra Allah merhameti anlatıyor ki, ben diyor bana yakın olan, benden korkan kullarıma karşı merhametliyim. Allah bizi merhametine daldırsın. Yaptığımız hiçbir itaat, yaptığımız hiçbir hayır bizi cennete götürmez ancak Rahmanın bizi Rahmet havuzuna denizine bir damlacık olsa dahi daldırmasıyla ancak biz girebiliriz. Allah bize merhamet etsin, bizi kurtarsın. Sözlerinde bir güzellik varsa Allah Versi'nin sözlerinin güzelliğinde bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdır. Wa <gülüyor> aakhiridawaneel hamdulillahi rabbil alemin Subhanak Allahu bihamdik illa